Ahmet İnselle Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Bu sefer gezi notları. Evet. Birazcık. Evet. Yerevan izlenimlerini alalım senden. Ermeni tabusu üzerine. Michel Meryan'la birlikte. Kitabın... Ee, Ermenistan'da basılması münasebetiyle miydi? Evet öyle. Ermeni tabusu üzerine diyalog kitabının hmm. e, Ermenistan'da e, Ermenice basıldı ve e, bu hafta başında salı günü e, satışa çıktı. E, kitabın e, çevirisini e, basımını yapan Aktüel Art e, diye bir yayın evi e, Ermenistan e, yayın piyasasında e, en önde gelen değil ama bu bağımsız yayın yapmaya çalışan e, 4-5 e, ciddi yayın evinden birisi. E, biraz sonra o yayın evi sorunlarına geleceğim. Hakikaten çok ciddi bir e, e, ciddi bir sorun Ermenistan'da yayıncılık. E, Aktüeler'in baslı kitabı da anayet. Evet, i̇syan Fransızca'dan çevirdi kitap Fransızca aslından çevrildi Türkçe den değil <gülüyor> kitabın çevirisinin çıkışı yani Almenistan elmence baskısının çıkışı Ermenistan'da bu sene ilk defa yapılan kitap sergisi diyelim fuarı demek yanlış Yerevan kitap sergisi çerçevesindeki etkinliklerle yapıldı. Biz pazartesi, pazar akşamı Ermenistan'a hareket ettim. Biliyorsunuz Ermenistan'a İstanbul'dan, Yerevan'a İstanbul'dan haftada iki gün uçuş var. Pazar ve çarşamba akşamları. Pazartesi günü gittiğimde kitap sergisinin sergi tarafı üç gün önce bitmişti daha uzun süreceğini e, zannediyordum ben. E, bitmesinin nedeni e, nedeninin e, yer, e, gittiğimizde e, devam eden fakat ondan önce başlamış olan yağmurlar olduğunu söylediler. Galiba açık bir alanda tam anlayamadım ama galiba yarı açık bir alanda ...sergi düzenlenmiş. Dolayısıyla yağmur nedeniyle... ...bir müddet sonra son vermek zorunda kalmışlar. Bir de herhalde alışılmıştan... ...fazla bir yağmur olsa gerek ki... ...böyle bir acayip bir durum. Evet. Genelde bu mevsimde pek yağmur yağmaz dediler. Ben yani pazartesiden çarşamba akşamına kadar... Daha çok yağmur yani sürekli ve çok şiddetli sağanak şeklinde bastıran sonra geçen ama süre yani bir saatte bir sürekli şiddetli sağanak şeklinde bastıran yağmurlar var. Dolayısıyla Yerevan'ı yürüyerek dolaşmak çok mümkün olmadı bir yarım gün haricinde. Onlar için de çok istisnai bir şeymiş. Evet. <gülüyor> Kitabın e, çıkışıyla ilgili bir toplantı düzenlemişti Aktüel e, Onu e, salı günü yaptık. E, Yerevan'ın merkezinde bir çocuk kütüphanesi var. E, çocuk kütüphanesinin e, e, konferans salonunda yapıldı. Çok büyük bir katılım yoktu. 40-45 kişi civarında insan vardı ama e, doğrusunu söylemek gerekirse... E, yeni çıktığı için bir. Bir de bu tür konularda e, organize olmasını daha fazla bilmedikleri için bir konuda e, anlatacağım. Daha e, el yordamıyla e, bu tanıtım, e, dağıtım e, işlerini öğrenen bir e, toplum. E, Ermeni toplumu, Ermenistan toplumu. E, Sovyetler, Sovyet rejiminin Uzun sürmüş bir Sovyet rejiminin ve göreli katı Sovyet rejimlerinden birisiydi Ermenistan'daki. Ermeni milliyetçiliğini bastırmak için de ayrıca sürekli bir kat daha fazla Sovyet rejiminin ağırlığını hissedildiği bir ülkeydi. Onun etkisi çok var. Bir dizi Bir dizi konuda bunu çok açık biçimde gözlemledim. E, o toplantı çok iyi geçti. E, Michel Marianne da var gelmişti yere bana. E, i̇kimizin yaptığı konuşma çok iyi geçti. E, toplantıda e, çok e, toplantı sonrasında daha çok biliyorsunuz bu tür e, orada küçük böyle bir resepsiyon gibi bir şey organize etmişler. Oradaki insanlarla olan konuşmalar toplantıdan her zaman daha ilginç olur. E, bir bizi kişi geldi. E, şaşırtıcı biçimde e, yaz veya Eylül ayları olduğu için Türkiye'den e, Avrupa'ya veya e, Kuzey Amerika'ya, Kanada'ya göç etmiş e, insanlarla karşılaştım. Geçici, yani bir aylığına 15 günlüğüne gelmişler veya meslekleri itibarıyla Ermenistan'da e, ki yardım projelerinde görev almak üzere gelmişler. E, onlar duymuşlar nasıl duydularsa e, onlar vardı. Öğrenciler vardı biraz. E, ee, bu birinci tecrübe. İkincisi, e, yayın evi e, o gün e, yayın evi e, Ermenistan'da e, Cumhurbaşkanı'nın yakını olduğu söylenen ve e, bir oligarklardan e, biri olan, ismini şimdi hatırlamadığım bir kişinin desteklediği bir e, televizyonda bizim... Ee, izlenen bir e, programma e, çağırdılar. Petrus denen bir gazetecinin programı. Zaten galiba e, programın da adı Petrus'la konuşmalar mı öyle bir şey. E, e, Ermeni Türkçesi e, televizyonun merkez. E, bu gazeteci gitmeden önce e, Müşel Mary'ın akrabaları falan Aa, çok iyi, çok e, izlenecek Biz onu izleriz çünkü buradaki doğruları söyleyen yegane gazetecidir. Ee, işte herkesin doğrusunu yüzüne söyler falan dediler. Sonra başka daha siyasi e, e, görüşleri daha belirgin olan e, oradaki tam ilişkide olduğumuz kişiler e, bunun pek öyle olmadığını özellikle o oligarkla ilgili herhangi bir eleştiri geldiğinde adamın lafını pat diye kestiğini ee, sürekli insanların lafını kestiğini provokatör olduğunu falan da söylediler. Sonra neyse biz <gülüyor> heyecanlı heyecanlı olmuş yani. Evet ama e, tabii ben biraz e, gerildim ve evet. e, şimdi e, bayağı gergin bir programa gidiyoruz e, diye düşündüm. Fakat hiç öyle geçmedi. E, sorduğu sorular e, çok bu işini için ya bu kitabını için yazdığımızda özellikle bu 30 bin kişinin imzaladığı özür diliyorum kampanyasının niçin yaptığımıza yönelik sorulardı. Ee, öyle hiç taşkınlık yapmadı, lafımızı kesmedi. Ben onun lafını birkaç kere kestim <gülüyor> tersine. Ee, ve çok makul, yani hakikaten çok e, anlamaya yönelik e, 45 dakikalık bu kitabı ve işte Türkiye'deki gelişmeleri anlamaya yönelik sorulardı. Bu sorular içinde de tabii bir tek e, o da anlamaya yönelik bir soydu. Çok e, e, tepki e, ifadesiyle e, dile getirdiği olgu, ani de e, devlet bahçeli ve ekibinin e, namaz kılmasıydı. Bu Ermenistan'da gerçekten şok yaratmış diyebilirim ve Ahtamar'daki e, e, Akhtamarın 19'un da ibadete bir gününe ibadeti açılması, hatta. Benim gelmemden 2-3 gün önce Akdamağ'ın üzerine haç da takıldı biliyorsunuz. Evet takıldı. Bu, bu gelişmelerin olumlu etkisini neredeyse sıfırlamış diyebilirim. Sıfırlamış demeyeyim de sıfırlamış yanlış bir tabir. Biraz abartılı oldu. Bunu sürekli bu Türkler aynı bu soru. Dört beş kere gazeteciler, gazetecilerle yaptığım söyleşilerde, televizyonda geldi. Biz hangi Türkiye'ye inanacağız? Bu aslında bizim için de cevaplanması kolay bir soru. Siz doğru bildiğiniz Türkiye'ye inanın lafının dışında Türkiye 70 milyon ve bu Türkiye'de her türlü akım, düşünce bulunur. Dolayısıyla siz de bir olayı hemen bütün Türkiye'yi şamil kılmayın. İyisi veya kötüsüyle bunların hepsi görelidir. Ee, söylemin dışında çok sö fazla söyleyecek bir şey yok. Tabi anlatıyorsunuz Sümela ve e, e, Akdamar'daki ay ayinlere izin verilmesi karşısında bir milliyetçi <gülüyor> muhafazakar e, damarı tetiklemek için kendine kalan son anağında işte Devlet Bahçeli bir e, operasyon yürütüyor. Bu Türkiye'deki aşırı sağın bir operasyonudur. E, sizin e, Ermenistan'da da aşırı sağ. Benzer durumda, benzer e, girişimlerde bulunmaz mıydı falan filan de anlatıyorsunuz. Ve tabii ki kısmen ikna oluyorlar. Kısmen ikna olmak oluyor, olmak istemeyen olmuyor. Neyse bu, e, bu bu yalnız gözlem önemli. Yani Ani'deki e, ibadet Türkiye'de bir yankı uyandırmadı. Aslında pek Türkiye'ye yönelik bir başarıya ulaştığını söyleyemeyiz. E, fakat hatta daha bir sıkışmaya da yol açtı belki. Devlet Bahçeli'nin tavrı <gülüyor> diğer partiler açısından fakat Ermenistan'da çok ciddi bir etkisi olduğunu hissettim. Evet, bu duygusal bir boyutu işin herhalde. Yani ilginç Ağustos'ta bugün bin yıllık geriye gidiş demiş <gülüyor> anlamlı bir şeyi var tabii. Evet. altpaslanın Başlanın bin evet. yıllık gerideki hareketine evet. gönderme. Evet, aynen, aynen, aynen, aynen. <gülüyor> bu bunun yanında gazeteciler Türkiye'li... Ha bu Petros'un soruları içinde beni en çok ıı, şaşırtan ıı, yahu siz niçin ıı, kalkıp özür diliyorum kampanyasına girdiniz dedi. Aşağı yukarı bu şeyle. İşiniz gücünüz mü yok kardeşim dedi. E, başınıza bela mı almak istiyorsunuz dedi. Ne, ne yapmak istiyorsunuz dedi. Ben, biz, bunu, biz bunu anlamadık dedi. <gülüyor> Ondan sonra e, işte ben de bunu e, bir e, sürecin e, içinde yaptığımızı, böyle gökten zembinle inmediğini, Hrant Dink'in öldürülmesinin arkasındaki o yürüyen insanlara ve Hrant'a Hrant bir borcumuz olduğunu bunun devletler politikasına sıkışmaması gerektiğini, yani Türkiye-Ermenistan arasındaki ihtilafın veya Türkiye'lilerle Ermeni e, Türkiye dışındaki Ermeniler, diaspora Ermenileri e, ve e, Ermenistan'ın Ermenilerle olan ilişkilerde e, bu ilişkilerin düzelmesinde sadece siyasetçilere ve devlet politikalarına işi bırakmanın e, her zaman e, beklenmedik taktik veyahut stratejik e, yalpalanmalara e, <gülüyor> e, yol açacağını, e, bunun esas olarak e, Türkiye'deki e, e, kamuoyunun, toplumun bu konunun, e, bu yakınlaşmanın, bu yeniden e, dost olmanın e, ihtiyacını, talebini dile getirmediği sürece bunun mümkün olmadığını, olmayacağını, tepeden inme bir şekilde bunun mümkün olmayacağını e, anlattık. Yani bunun da, e, bu adımın da özür dileme kampanyasının da bunun bir parçası olduğunu, bir sivil toplum hareketi olduğunu ve sivil toplumun bu soruna e, esas olarak sahiplenmesi, özne biziz demesi, olduğunu anlattım ve şunu söyledim yani Türkiye'de Ermenistan'da da seçimler var seçimler öyle çok antidemokratik duyduğuma göre antidemokratik denecek bir durum yok seçimler açısından Ermenistan'da fakat anladığım kadarıyla televizyonda hükümete yakın olmayan televizyon kalmamış televizyonu gayet iyi o, oligarklar tutmuşlar. Devlet, hükümete yakın oligarklar. Basın biraz daha e, yani muhalefetin de basını var. Yazılı bas. E, Medya gazete açısından <gülüyor> muhalefetin de bir e, basını var ama muhalefet ve hükümetten bağımsız basın var mı diye sordum yani muhalefetin basını dolayısıyla muhalefetin sesini e, sadece duyuruyor bu da önemli tabi çok önemli ama muhalefet ve hükümetten bağımsız basın var mı diye sorduğumda oradaki birkaç kişi e, zaten e, o ondan ne diyecekler dedi ve <gülüyor> <gülüyor> Sonra tabii bizim yayın evinin sahibi Mıgırdıç'la falan konuştuğumda o maalesef dedi bizim işte en büyük sıkıntımız bir basın, bağımsız basın dediğimiz evet. basın maalesef yok dedi. Yani bağımsız entelektüel bu demin senin sözünü ettiğin sivil toplumun oluşmasındaki sıkıntılardan biri herhalde. Bağımsız tabii. entelektüeller yok yani. Bağımsız entelektüeller var fakat onların sesini duyuracakları alanlar çok evet. sınırlı. Var tabii bağımsız entelektüeller evet. ama onların işte bu yavaş yavaş oluşan sivil toplum kuruluşlarında hepsi e, toplanmış durumdalar. Tabii bir de maddi imkansızlıkların da getirdiği bir e, sorun bu. Çünkü hakikaten <gülüyor> Ermenistan e, şu anda e, gördüğüm e, Sovyetler Birliği sonrası e, ülkeler içinde şeyi bilmiyorum, e, Orta Asya ülkelerinin durumunu. Fakat Sovyetler Birliği sonrası ülkeler içinde Moldavya'dan bile kötü olabilir durumu veya Moldavya gibi kadardır. Tabii bir tek fark var. Moldavya'nın bir yurt dışından diaspora desteği yok. Ermenistan'da çok açık, çok net bir diaspora desteği var esas, esas olarak. Amerika'daki, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Ermenilerin maddi desteği çok önemli. Bunu sayılara dökecek bir bilgiyi o üç gün zarfında alamadım ama oradaki bir arka, bir tanıştığım birisi bu konuda bazı verilerin yavaş yavaş oluşmaya başladığını söyledi. ileride bana yollayacağını söyledi. Yani hatırı sayılır bir maddi destek var. Hatırı sayılır bir ee, entelektüel destek var bu sefer Avrupa'daki Fransa'daki özellikle Ermenilerden gelen daha çok öyle bir siyasi destek daha güçlü bir siyasi destek entelektüel destek <gülüyor> Avrupa'dan geliyor maddi destek Amerika'daki Ermenilerden geliyor evet o, o açıdan da yani bir de şu var tabi <gülüyor> üçüncü destekte de, mali destekte de, esas belki o onu pek görmüyoruz biz ama zannederim kağıta döküldüğünde en çok o ortaya çıkacaktır ...eski Sovyetler Birliği coğrafyasına dağılmış ve esas olarak Rusya Federasyonu'na da çalışan Ermeniler var. Çok yüksek sayıda bunlar. Ve hmm. Onların yolladığı para var Ermenistan'a. Yani sadece hmm. Türkiye'ye giden Ermeni, Ermenistanlı Ermeni yok. Tabii ki çok büyük bir sayı Rusya Federasyonu başta olmak üzere hmm. bütün o alanda bir de dil sorununda olmadığı için... Rusça konuştukları için daha da rahat herhalde iş bulabiliyorlar. Yani bir gurbetçi şey var. Demin ki söylediğin konuya da bir cümleyle dönersek diğer Sovyet ülkelerinden de belki biraz daha eski Sovyet Cumhuriyetlerinden biraz daha iyi durumda olabilirler. Yani Özbekistan'da diğer Korkas Cumhuriyetlerinde evet. felaket çünkü. Evet. Yani daha önümüzde yeni bir Özbek gazetecinin... Baba ev diye hükümete hakaret etmek ülke, ülke ha, siyasi yani. anlamda siyasi evet anlamda, doğru evet, onu ha, söyleyeyim. siyasi anlamda tabii tabii siyasi anlamda göreli bir özellik var savaş hali olmasına rağmen unutmayalım yani bu savaş halinde olan bir toplum şu anda ee, Ermenistan ee, Azerbaycan'la bir barış anlaşması yapılmadı ee, her an e, işte sınırda küçük böyle olaylar oluyor işte geçen toplam Azeri ve Ermeni toplam ondan fazla asker öldü evet ee, Savaş halinde olan bir toplum. ...buna ee, rağmen şey yani evet nisbi bir tabi şey rahatlığı... yani sokaklar çok özgür e, yani öyle bir baskı polis baskısı falan fak gözlenmiyor havaalanında... E, klasik bir e, post e, sovyetik e, üniformalıdan sivile geçmiş polisler olduk ama yani o sivil elbiselerini üniformadan daha e, üniforma gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> taşıyan polisler var. E, bunun dışında benim işte ilişkide oldu orada gelen konuşan insanların hemen hepsi Türkiye ile çok sıcak ilişkiler kurmak istediklerini söylediler. İstanbul onlar için Paris'e gidermiş gibi bahsettikleri bir yer. Onu özellikle vurgulayayım. İstanbul'a gitmiş çok kişiyle karşılaştım bazıları birkaç defa gelmişler yani İstanbul deyince hani bizim evvelden Avrupa kentleriyle ilgili büyük Avrupa kentleriyle ilgili 50lerde 60 dile getirilen o şey büyük arzu nun benzerini gördüm yani bambaşka bir kent büyülü bir kent İstanbul'a polis diyorlar biliyorsunuz polisten çevirme e, polis e, diyorlar e, ve e, ve Türkiye'ye Türkiye e, ile Türkiye ilgili çok e, e, yakın bir ilgi var e, doğal olarak yakın bilgi var İlginç bir şey söyleyeyim bütün görüşmeler boyunca yani televizyondaki gazetecinin soruları Benle söyleşi yapan iki gazeteci ve orada çeşitli vesilelerle tartıştığımız, görüştüğümüz, benim görüşlerimi öğrenmek isteyen insanlardan çok ilginç bir şekilde hiç ama hiç protokollerle ilgili bir soru duymadım. Tabi bu benim dikkatimi çekti. Yani Hı. bu protokoller esas değil mi? Türkiye, ile, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkinin en somut adımı Idi bu protokoller ee, sonra bunu oradaki e, e, bir tanıdığım birkaç e, ismen tanıdığım Helsinki yurttaşlar cemiyeti vasıtasıyla tanı derneği vasıtasıyla tanıdığım e, veyahut neyse o çevrelerden tanıdımm birkaç bir, bir, iki kişiye sordum e, gazeteci benden esas bunu sormasını bekliyordum ona göre hazırlanmıştım dedim e dedi şu anda dedi artık o resmi olarak gündemden düştüğü için bir kere resmi alanda onu sormazlar size dedi e, medya alanında. Çünkü artık o gündemden düştü ve hükümetin de gündeminden düştü. Peki eleştirmek için sormazlar dedim. Madem öyle bu yanlıştır diye taşnaklar şiddetle karşı çıkmışlardı. E, taşnakla hiç karşılaşmadım tabii doğrusunu söylemek gerekirse. bir Kendisinin taşnak olduğunu söyleyen bir e, kişiyle veya bir gazeteciyle karşılaşmadım. Onlar muhakkak sorarlardı. E, ama dedi gündemden düştü ama dedi Dolayısıyla muhalefetin de gündemle düşmemesi için o konuşulmuyor dedi <gülüyor> ilginç e, konuşulmuyor dedi e, tabi e, oradaki tartışmalarda e, işte Türkiye e, bir, e, iki tane 3 üç, üç tane konu var e, o çok açık biçimde gündemde birincisi ama e, Ermenistan'daki e, Ermenilerin çoğu e, sadece ve sadece soykırım kelimesini, soykırımın tanınmasına odaklanmış değiller. E, bir kısmı e, bunun e, önemli, gerekli, e, vazgeçilmez. Fakat e, görüşme için bir e, e, ön şart e, olarak görülüyorlar. E, ele alınması gerektiği gerekmediği, bunun önes, bunun gündeme, bu, bu şekilde gündeme getirmemesi gerektiği e, yönünde bu Diyaspora Ermenilerin bir kısmıyla, çünkü bir kısmı da bu, bu görüşte biliyorsunuz, hatta biz <gülüyor> özür kampanyasını başlattığımızda e, hemen arkasından bir, bir buçuk ay sonra e, yüzden fazla Avrupalı ve Amerikalı Ermeni e, aydın sanatçısı e, bunu e, bu girişim için teşekkür etmişti ve bir diyalog başlam diyalogun başlamış olan bir diyalogun pekiştirilmesi <gülüyor> e, girişimi olarak tanımlamışlardı bu önemli e, bence çünkü e, orada tabii ki Ermenistan e, gerçeği içinde yaşamış bir toplum ve Michel Marian en sonunda bana açıklayı, en beni e, ikna eden açıklamayı getirdi. Dedi ki Ahmet dedi, e, Diyaspora dedi, e, 1915 yaşadı, 1915'ten sonra 23'e kadar olanları yaşadı. E, belki ondan sonra e, kendi bölgelerinde küçük olaylar yaşayıp yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Ve Türkiye ile ilgili, e, e, Türkiye'de başlarına gelenle ilgili bir e, olumsuz anı e, yoğunlaşması var. Ermenistan'daki Ermeniler dedi, Türkiye e, 1911 te te 1915 tehcirini, soykırımı falan yaşadılar ama ondan sonra bir de başlarına bir Stalinizm belası geldi. Evet, çok önemli bir... bir. Stalinizm belası geldi ve işte e, e, benim e, ailem dedi Türkiye'den sağ salim e, kaçarak kurtulmuş ama dedi ondan sonra 1930'larda bir kısmı bu sefer so e, Stalin kamplarında e, telef olmuş dedi. Şimdi dolayısıyla yegane kötü diye bakmıyorlar Türklere dedi. Veya Türkiye'ye. Yegane kötü Türkiye'deki 1915'ti değil. Dolayısıyla kötünün çoğul olduğunu, göreli olduğunu da bilerek e, şu anda dedi e, bir kısım e, Ermenistanlı için e, Türklerden çok esas kin e, duydukları e, Talinci komünistlerdir, e, Ruslardır, e, Sovyet rejimidir dedi. Çünkü onlar onla, onlar yaşamlarını çok uzun bir süre belirlemişler ve e, bugünkü durumlarının esas sorumlusu olarak görüyorlar dedi. E tabi bu e, anlamlı e, aradaki farkı, yaklaşım farkını bence en e, diasporayla Ermenistan'dakilerin bu konuya yaklaşımlarının arasındaki farkını e, ee, anlatan önemli bir tespit gibi geldi. Bana. Evet bence de ilginç buldum. Ee, onun dışında e, tabii ki çok heyecanlı oluyor her seferinde çünkü oturup e, konuşmaya başladığınızda özellikle yemek aşamasına gelindiğinde <gülüyor> evet. birden bire taşnak bile olsa. Ee, zannederim karşılaşmadım ama e, dolma deyince e, reyhan deyince işte buğlama deyince <gülüyor> herkesin gözleri doluyor işte ah ortak geçmişimiz kimliğimiz hemen küçük bir tartışma başlıyor bu Ermenice'den mi Türkçe'ye geldi Türkçe'den mi Ermenice'ye ve sonunda fark ediyoruz ki ikisinden dediği de genellikle Farsça ve Arapça'dan <gülüyor> gelmiş ee, o, o çok heyecanlı oluyor onun dışında da e, Yoksulluk, Erivan'ın bulunduğum kentli mahallelerinde tabii bunu gözlemleyemedim ama biraz Yerivan'ın etrafında ki biraz dış mahallelerine gidildiğinde yoksulluğu hemen hissediyorsunuz. Ama böyle sokaklara taşan dilencilik biçiminde artık hakikaten dilenciliğe düşmüş bir yoksulluk yok. Fakat... Genel anlamda tabii ki yoksul bir ülke e, e, bu e, ortalama e, bir e, memurun, bir e, işçinin e, geliri takriben 100 euro civarında. Alım gücü hesabıyla bunun kaça denk geldiğini hesaplamaya vaktim olmadı. Fiyatlar Bazı fiyatlar çok düşük bir sebze meyve fiyatları falan bize oranla çok düşük ama alım gücü olarak onlar için de pahalı olabilir. Evet. Çok böyle neşeli, taşkın bir neşesi olan toplum olduğunu söyleyemeyiz. Ee, sokakta şunu da bitireyim. Ben bir gazeteci Ermin Yerivan'ı nasıl buldunuz, insanları nasıl buldunuz deyince hani belki terbiyeden eden mi ağzından böyle bir refleks halinde ee, sokakta hakikaten çok keyifle dolaşılıyor. Böyle çok güzel bir kent değil Yerivan ama Sovyet mimarisinin avantajları da var. Geniş sokaklar, çok büyük bazı yerler çok büyük oligarklar. Kentin merkezinde eski binaları yıkıp şeyler dikmeye başlamışlar. 10 katlı, 15 katlı Alışveriş apartmanlar merkezler. ve 6 alış merkezi. <gülüyor> Onlar artık gayet şahsi bir kimliksiz bir kent haline dönüşecek belli ki. Ama Yerivan'ın da çok eski bir tarihi yok zaten. 1900'lerin başına kadar bir kervansaray Merkez olmanın dışında ve etmiyazıyla e yakın olmanın dışında bir özelliği olan bir kent değil. O zamanlar Ermenistan'ın iki büyük kenti var. Ermenilerin iki büyük kenti var. Ee, biri e, Tiflis, biri Bakü. Ee, evet. Peki e, sokan gazeteci e, böyle ağzından çıktı işte sokakta dedim insanlar e, güler yüzlü falan gazeteci döndü. Siz Yerevan'da hangi gözlükle baktınız dedi. Ermeniler gülmez dedi. <gülüyor> <gülüyor> Son düşünün haklı. <gülüyor> Çok neşeli bir e, hava yok e, sokakta. E, yoksulluktan mıdır, e, genel kültürden midir? Böyle ciddi ağır e, insanlar var. Biraz da hüzün. Hüzün var. E, hüzün... E, o hüzünün nedenleri herhalde hem başlarına yıllarca gelmiş olanlar ve aynı zamanda belki de ikincili ve siyasi durum bir de savaş. Herhalde. Evet savaşta evet, herhalde. Evet. Çok teşekkürler. İyi, iyi günler. İyi, iyi görüşürüz. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu.